Beycan aşama 21. aşama davetiyle başladı. Bu yüzden Kur'an yükseltildi ve onları dinlerinden kırmak için İslam'a büyük bir işkenceyle dönüşenlere işkence gördüler.